Koğuz belli Allah'ın Şeytanı Raziim. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillah Rabbi alaamin. Bıssalatu bıssalamu aleyh Rasulina Muhammed ve aleyhi ve cahbihi Muhterem dinleyenler. Mushaf'tan 43. sayfayı açınız. Tabi Mushaf'tan takip edenler için söylüyorum ve 200 Bakara suresinin 261. ayet kerimesini bulunuz. Bu bölümde infaktan bahsediyor Rabbimiz. Kuran-ı Kerim'de ardarda arda gelen ayetlerle en çok anlatılan nedir diye sorulursa hiç tereddütsüz söyleyin infak konusu anlatılır. Hani namaz konusu bir ayetle Rabbim bize emreder ve geçer. Başka konuya geçer. Zekat bir ayette geçer ve hemen başka konuya geçer. Ama İnfak ise bir sayfa değil. Hemen arkasından gelen bir sayfa. Hemen arkasından gelen bir sayfa daha. Yani üç sayfa oldu. Derken dördüncü sayfadan da bir bölüm. Yani üç buçuk sayfa halinde Rabbim infaktan bize bahsediveriyor. Aralıksız. Başka konuya Geçmeden anlatıyor Bunu yeni yeni anlıyoruz biz yalnız. Hani Şu anda insanımızın hayran olduğu ülkeler Batı ülkeleri Avrupa'dır Bazılarına göre Bazılarına göre Amerika'dır Bazılarına göre İngiltere'dir Bazılarına göre doğrudan İsveç'tir Hayranlar oralara Gerçi hayran olunacak tarafları da var. Ama şu son senelerde, son beş yıl içerisinde, kendi aralarında önemli toplantılarında hep sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesine yöneldiler. Ve bu konuda da çok büyük paralar harcıyorlar, kanunlar çıkarıyorlar, masraflar yapıyorlar. Bir zaman böyle düşünmüyorlardı. Devlet her şeyi üstlenmelidir. Mantığıyla hareket ediyorlardı. Mantıkları iyiydi. Ama devlet öyle veya böyle şahıslarla yönetilir. Şahısların da aklı, bir ülke, Türkiye için söyleyelim, 70 milyon, 70 milyon insanı Bilecek, görecek Ve ihtiyacını Anında karşılayacak durumda değildir Batı bunun farkına vardı Devlet yine görevlerini Yapmaya devam etsin Ama her mahalleye Değil her sokakta Sivil toplum kuruluşları Çevreye Hizmet götürecek Vakıflar ve dernekler Kursunlar ve buna Devletin belirli bütçesinden paralar da ayırıyorlar. Niye? E, mahallede değil sokakta olanlar sokaktaki insanların ihtiyacını anında görürler. Devlet çok uzun zaman sonra görür. O belirli şeylerini koymuştur. Sağlık sorununu hallettim diyor. Efendim Eğitim sorununu hallettim diyor. Hava soyununu, su sorununu, elektrik sorununu hallettim diyor. Ondan sonra vatandaşı görmüyor. Derken, hani Geçen haberlerde okuduğunuz, dinlediğiniz televizyon haberlerinde, Her türlü ihtiyacı devlet tarafından karşılanmış bir adam, Öldüğü yedi yıl sonra anlaşılmış. Evinde ölmüş, Apartman hayatında da hem, Apartman hayatında yaşıyor, Ayrıca tek başına bir villada yaşamıyor. Ve yedi yıl sonra bir sebeple, Evine girilmesi ihtiyacı Olmuş ve adamın yedi yıl önce Öldüğü tespiti Yapılmış Devlet onu yedi yıl, yıl yıl Görmemiş O da devlete bir şekilde varmamış Normali bu aslında Ben burada devleti tenkit için söylemedim Bir tek adam yani bunu diyelim Başbakan Cumhurbaşkanı veya kral yani Amerika'da cumhurbaşkanı, Türkiye'de başbakan filan yerde de kral herkesi göremez. Onun görevlendirdikleri de aynı şekilde göremeyebilirler. Ama her mahalleye kadar kuruluşlar, hayır kuruluşları yani bizim eski hayır kuruluşları dediğimiz yeni adıyla sivil toplum kuruluşları Leyleklerin kanadını tamir etmekten, tedavi etmekten, fakirleri zengin etmekten, bekarları evlendirmekten, çiçeklerin efendim e, neslini devam ettirmekten birçok konuya yönelik hizmetler bunlar. Rabbim bunu bize şimdi bu ayet-i kerimelerde de bunu anlatacak. Sivil toplum kuruluşlarını da küçülterek her insanı görevlendiriyor şimdi ayet-i kerimeler. Her insanın kendisini bu ferdin, bu toplumun bir ferdi olarak hem kendine hem toplumuna bakmasını öğütlüyor Rabbim. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْبَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰه۪ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَمْبَتَتْ سَبْعَسَنَا بِلَى ف۪ي كُلِّ السُّنْبُولَةٍ Vallahu يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعُونَ alim. Allah yolunda mallarından dağıtanlar. Kazandığınız malın bir kere zorunlu olarak, kırkta birini zekat olarak. Bu değil anlatılan. Zekat zorunlu olarak verilecek. Rabbimin farz olan emridir. Onun dışında da, infak işleyecek. Onu yapanlar toprağa bir dane atan adam gibi. Toprağa bir dane düşse buğday tanesi diyor Rabbim, ondan da 7 tane başak çıksa. Tabi bu ayet-i kerimeyi biraz buğday ekimi ile ilgilenenler daha iyi anlarlar. Bir Konya'da 7 başak pek görülmez. Mesela çift olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur. Ben 4'ü görmüşümdür. 4 tane başak. Bir buğday tanesinden çıkar bu. Rabbim diyor ki 7 başak. 7 Her başakta da 100 tane olur. Ne diyor Rabbim size? Bize. Sizin de yaptığınız bir İyilik size 700 katıyla döner. Tıpkı toprağa attığınız buğday tanesinin 700 tane olarak size döndüğü gibi. Hatta 700 de de sınırlamıyor. Vallahu yudaghuliman yaşa. Allah dilediğine daha da katlar bunu diyor. 7000 olur. Yedi yüz bin olur. Sevabı tabii. Sevabı da burada sevap kelimesi de kullanılmamış. Allah katlar onu derken ileride gelecek Fehu ve yuhlifuhu ayet gelmesine uygun olarak yerine koyar diyor. Allah yolunda verene Rabbim onu yerine koyar size verir diyor. Kat kat da verir. Yedi yüz kat da verir. Cömert olup da e, e, zarar eden insan olmamıştır bugüne kadar. Tabi cömertlik de Allah rızası için olacak yalınız. Cömertlik de Allah için olacak. Ve şartlarını ileride hemen diye devam eden ayet-i kerimelerde de bildirecek Rabbim. Allah her şeyi kuşatan, Allah her şeyi bilendir diyor Allah Celle Celaluhu. Vâsî kelimesi her şeyi kuşatma manasına da gelir. Ayet-el Kürsî'de geçtiği, Vesî'a kürsî yuhus semâvâti vel her herkesten daha zengindir ve zengin edendir, manasına da gelir. El-lezîne yunfîgûne envâlehüm fî sebîlillâhi thümme lâ yutbîûne mâ enfegû mennen, vel eden lehum ecruhum inde rabbihim ve la alehim ve la hum yahzenun. Allah yolunda malını dağıtanlar ama dağıttıktan sonra da bu yaptığı yardım nedeniyle ya başak hakma veya eziyet etme işlemini yapmayanlar yani yaptığı yardımı Unutanlar, unutma haline girenler. Onlar için Allah katında büyük mükafat vardır. Onlar için korkuda yoktur, hüzün de yoktur diyor, keder de yoktur diyor Allah Celle Cilalı. Şimdi yaptığımız iyiliğin karşılığını Rabbimizden bekleyeceğiz bir, iki. Allah için bu yardımı yapacağız. İki, üç, yaptığımızı unutacağız, yaptığımız iyiliği. Unutacağız derken, hatırımızdan çıkacak anlamı, o çıkmaya zeki bir insanın hiç aklından çıkmaz. O insanı gördüğünüzde bir toplum içerisinde ayrıca sırıtmayın ona. Yani ben sana hatırladın mı, ben sana bir iyilik yaptıydım diğer gibi, böyle bir şey de yapmayınız. Hani iki, iki adam devamlı beraber geziyorlarmış. Birisi fakir bir çocuğa bir ayakkabı alıvermiş. İkinci gün giderlerken çocuk o ayakkabıları giymiş, oyun oynuyor diğer çocuklarla. Ayakkabı alan adam çocuğun yanına kadar varmış. Başından tutmuş, çok tatlı bir dille. Yavrucuğum. Böyle oynarsan ayakkabı eskir kuzum. Oynama, hoplama yavrum, zıplama yavrum demiş. Öbür adama dokunmuş bu. İkinci gün yine aynı. Her nerede o çocuğu görse, bak yavrucuğum ayakkabı çabuk eskir böyle hoplarsan dermiş. İkinci adam bir gün fena kızmış. Çocuğa demiş ki atla şunu ayakkabısını. Attırmış, götürmüş ayakkabıcıya. İyi bir ayakkabı giydirmiş buna parasını ödemiş adam. Yine o ikisi beraber giderlerken bir gün çocuğu yine oyun oynarken görmüşler. Bu ikinci adam diyormuş ki oynalan, hoplanan, zıpla oğlum ben bunun gibi başa kakan değilim diyormuş. İkisi de başa kakıyor. İyiliği yapacaksınız ve bir daha o iyiliği hatırlatacak bir tavır dahi sergilemeyeceksiniz. O adam, yani iyilik yaptığınız adam, size kötülük yapsa, yine de iyiliğe devam edeceksiniz. Hocam bu konuda örnek var mı? Var. Nur suresini okuyunuz. Nur suresinde, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhın devamlı yardım ettiği bir adam mıstah adı da o da münafıklarla beraber olmuş Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anhın kızına yapılan iftirada o da yaygaracılık yapmaya başlamış yani Efendimizin hanımı Hazreti Ayşe validemize yapılan iftirada Hazreti Ebu Bekir de O'na yardımı kesmiş Bunun üzerine Rabbim ayet indirmiştir Yani yardıma devam etmesini isteyen ayetini indirmiştir Nur suresini bir okuyun Biz Bize kötülük yapanlara da iyilik yapmaya devam edeceğiz Ve başa hayatta kalkmayacağız Hiçbir şekilde başa kalkmayacağız ve ma'u'riydum minkum cezaen ve la şükura. sizden karşılık beklemiyorum teşekkür de beklemiyorum inancı içerisinde orucu ayet diyor bunu böyle ya benim için dua et demeyin demeyin o dua etse de Rabbim sevabını verecektir, etmese de. Ha O etsin. Yani bize bir iyilik yapıldığında biz dua edelim ama iyilik yapan adam demesin. Dersen ne olur? Halkımız bunu diyor. Hadi hadi benim için dua et canım. Başka tamam tamam karşılık beklemiyorum. Benim için dua et. Bunu dahi demeyelim bugünden itibaren. Ayet öyle diyor çünkü emir anlamında değil ama bizi eğitme anlamında söylüyor Rabbim bundan dolayı karşılık istemiyorum teşekkür de istemiyorum diyeceğiz yani bunu kelime olarak kullanmayalım biz teşekkür beklemeyelim kimseden yardım ederken iyilik yaparken teşekkür dahi beklemeyelim ama yardım veya iyilik gören adamlar teşekkür etsinler bir çay için dahi teşekkür edeceğiz her türlü iyiliğin karşılığını teşekkürle karşılık vereceğiz. İyilik yapan teşekkür dahi beklemeyecek. Qaulun ma'rufun hayrun min sadakatin yetbeuha eder. Ya hocam vallahi zengin olsam çok iyilikler yapacağım ben ama yok, yok diyor adam. Gözü kör olsun fakirliyim hocam. Hiçbir şey yapabildiğimiz yok diyor. Kur'an'ı bilmemekten kaynaklanan bir söz bu. Ayrıca zenginlik elimize geçmediği için de denenmedik biz bu konuda onu da söyleyeyim. Hani adam bir zengin cami yaptırmış. Sabah namazı kılınmış, adamın, pakirin biri, ah, ah benim de param olsaydı, bir can, cami yaptırsaydım demiş. Müezzin duymuş bunu. Demiş ki, cebinde ne kadar var? 50 lira var. Demiş ki, şu 10 lirasını ver de, demiş, camiye bir sübürge alalım. Şu el sübürgesi, ottan yapılan sübürge tabii, 10 liraya. Bir sübürge alalım demiş. Ya olur mu demiş, ya ihtiyacım var benim, he. <gülüyor> Demiş 50 milyarı olanın da 50 milyara ihtiyacı var. 50 trilyona olanın da 50 trilyona ihtiyacı var. Ee, ama Rabbim diyor ki bize, bakın yine bizi e, Rabbim sevaba teşvik ediyor. Diyor ki, iyi bir söz arkasından eziyet gelen sadakadan hayırlıdır diyor. Güzel bir söz, iyi bir söz. Hemen arkasından yani başa kakılan sadakadan iyidir. Yani bir adam var tatlı dilli, güler yüzlü ve insanlara mağrufu anlatıyor. Yani maruf Allah'ın kelamı, Resul'ünün sünnetidir. Aslında ayet-i de öyle diyor ya. Kün tüm hayra ümmetin uhuriyetlinnasi te'murûne bil ma'rûfi ve tenhâûne nil münker. Siz insanlara iyiliği emreden Kötülükten alıkoyan Alıkoymak üzere çıkarılmış En hayırlı Ümmetsiniz diyor Allah Celle Celaluh İyiliği emretmek Rabbimin emrettikleri Resulünün emrettikleri Kötülüklerden alıkoymak da Resulünün ve Kur'an'ın bize yasakladıklarıdır Bunu yapmak üzere görevlendirilmişiz Burada da Güzel söz birinci derecede iyi söz Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı en güzel söz. "Elledine yestmiyoun <gülüyor> al-qawl ve yettbiyoun <gülüyor> aqsenahu. Allahu nezzele aqsen hadis ayet kelimesinde Allah sözlerin en güzelini indirmiştir. Biz konuşurken sözlerimizi Allah'ın kelamıyla süslemeye dikkat edeceğiz. Bunu yapanlar güler bir yüz, bal gibi bir sözle insanlara iyiliği anlatmak da sadakadır. Ayet onu söylüyor bize. Bazıları sadakayı verirler, yardımı yaparlar ama arkasından da eziyet ederler. Gözüne dizine dorsun. Sana şu kadar iyilik yaptım, iyilik bilmez adam gibi laflar. O adam kanımıza girse, iyilik yaptığınız adam kanımıza girse, iyiliğimizi dile getirmeyeceğiz. Çocuğumuzu öldürse, davamızı açarız veya affederiz. Ama iyiliği gündeme getirmeyiz. Böyle. Vallahu ganiyyun halim. Allah zengindir Sizin bu vermelerinize Allah'ın ihtiyacı yok aslında Peki öyleyse niye bizim vermemizi ister? E bizim cenneti kazanmamız Bir, iki bu dünyamızı cennet eylememiz de bundan geçer Yani kazanan kazanamayanla bölüşecek olursa Kardeşlik meydana gelir Mekke'den hicret edip gelen Müslümanlara Medine'deki Müslümanlar Buyur kardeşim demiş iki odalı evimin biri senin İki dönüm tarlamın bir dönümü senin demişler Rusya bunu komünistler bunu kanun zoruyla yapmaya çalıştılar Yetmiş yıl beyin ezdiler başarabilmek için başaramadılar Çünkü iman gömül işidir kanun zoruyla, gırbaç zoruyla olmaz. Ama Kur'an devletinde bu başarıldı. Evvela gönüller fethediliyor, sonra da gönüller fethedilmiş bu insanların, tenleri yan yana gelirken, canlar birbirine kaynaşırken, mallar da paylaşılıyor. Böylece bir yardımlaşma kuruluşu meydana geliveriyor. Allah halimdir, kullarına karşı gayet yumuşak davranır. Yani ne demek? Siz de onun hilminden nasibinizi alın. İnsanlara karşı, hayvanlara karşı şefkatli olun, merhametli olun, diyor Allah Celle Celaluhu. Yaa iyyuhalladin aminul aatubzilu cedqatukum bilmen ve alda, kelli yunfug malihur riaa enasi, ve la yu'minullahi ve yemel aakhir, f'metheluh kmetel safvanin alehi turaun, f'asabuh babil, f'tarquhu salda, la yaqdirun ala sheyim mimma kesbuh, waAllahu Ey iman edenler, vermiş olduğunuz sadakaları başa kakarak boşa çıkarmayın. Sevabı silersiniz. Eziyet ederek başa kakmayın. Başa kakarak sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Gösteriş olsun için verenler gibi olmayın. Allah'a ve ahirete inanmadığı halde sadaka verenler, infakta bulunanlar var mı? Var. Var. Hem de nasıl bir milyon dolarını, beş milyon dolarını, yüz milyon dolarını Adam hayır kuruluşlarına veriyor Allah'a inanıyorum yok canım böyle şey mi olurmuş diyor Ahirete inanıyorum yok canım öyle şey mi olur ya ha, Adımı vereceksiniz bu vakfın adına Bu vakfın adı benim adımla anılacak diyor ha, Karşılığını alıyor, karşılığını alıyor o ''Gösteriş olsun için verenler gibi olmayın.'' Yani biz verdiğimizde gösteriş için olmayacak. Bir, sevabını karşılığını yalnız Allah Celle Celalih'ten isteyeceğiz. İki, yardım ettiğimiz hüküm, kişi veya kurumların başına kakan veya eziyet eden insan olmayacağız. Bu tür insanların durumu kayaya benzer diyor. Kaya'nın üzerine yağmur yağdığında orada hiçbir şey biter mi bitmez? E metre karesine işte şu kadar metre şey metre küp yağmur yağsa bile o kaya'nın üzerinde ot bitmez. Bitenler de kaya'nın üzerini kirletir o kadar bir şey olur. Bir şey olmaz. İşte bu e, gösteriş için bütün malını verenlerin ahirette karşılığını görmeyeceklerine işaret ediyor. Bir de bir örnek daha veriyor Rabbim. Meselüllezîne yunfigûne envâlehüm iptigâe merzâtillâhi ve tesbîten min enfusihim. Kemeteli cennetin bir avvetin esâbehe vâbilun feâtedükü lehâ darfeyn. Feinnem yusibhâ vâbilun fe Vallahu bima taamelune basir. Allah'ın rızasını kazanmak için yardım edenler, gör işlerinde taşıdıkları imanı sabit kılmak için yardım edenler. Bak buradan bir şey daha anlıyoruz. yapmış olduğumuz yardımlar bizim imanımızın gönüllerde Sabit kalmasına katkıda bulunuyorlarmış Bunların durumu da diyor Bir tepenin üzerindeki toprak gibidir Yüksek bir tarla gibidir Ora, Oraya bol yağmurlar yağdığında Kat kat mahsuller verir Yağmur yağmasa bile Geceleri yağan çiğ vardır ya Ondan gıdasını alır Yine de mahsul verir Aynen müminin yapmış olduğu Allah rızası için veren adamın sadakası Kat kat mahsul veren toprak gibi Ahirette Bir verdiği 700 kat daha fazlası verilir Ayrıca Yağmur yağmasa bile mahsul verildiği gibi Az verdiğimiz yardımlarımız Rabbim katında bize çok olarak geriye döner Şimdi buralarda sadakalar anlatılıyor aslında Geçen dersimizde anlattığımız gibi Bu Bakara suresinin 261. ayet Toprağa düşen bir dane yedi başak olur Yedi başak da her birinde 100 tane dane olsa 700 başağa dönüşür. Daneye dönüşür diyor ya. Sadaka anlatılırken aslında ziraat mühendislerimize de bir işaret verir Rabbim. Şu anda Konya toprağında bir kilo buğdayı toprağa attığımızda eğer 40 kilo alabiliyorsa Konyalı bunla çok memnun olur. Rabbim 700'den bahsediyor. Konya'lı veya Ziraat Mühendisi. Rabbim 700'den bahsediyor. Çalışacaksınız. Özellikle ziraat mühendislerimize söylüyorum. Çalışacaksınız. Arpada %60 şu buldu mu? Konya'lı çok çok iyi der. Rabbim 700'den bahsediyor. 1'e 60 değil, 1'e 700'den bahsediyor. Almanya konferansa gittiğimde bir ekin zamanıydı. Tarlaların yanından geçerken sordum da hocam yüz alıyor dediler. Bire yüz alıyorlar Almanlar. Yani toprakla meşgul olacaksınız. Toprağın huyunu suyunu öğreneceksiniz. Hangi toprağa hangi buğdayın daha iyi gideceğini bileceksiniz. Hangi mevsimde hangi ayda hangi günde ekileceğini tespit edeceksiniz. Sulamasına gübrelemesine zamanına Dikkat edeceksiniz. Rabbim size hedef olarak yedi yüzü ve daha fazlasını gösteriyor. Yani çalışacaksınız. Burada ayrıca dikkatimizi bir tarlanın da şekline dikkatimizi çekiyor. Nur suresinde de ifade edildiği gibi, La şarkiyetin ve la garbiye dediği gibi, Güneşin doğduğu andan battığı ana kadar güneş görebilen tarlalara özel dikkatimizi çekiyor. Burada da Rabbe kelimesiyle ifade etmiş. Rabbe biraz daha yukarıda, yani hem doğudan batan güneşin ışığını alan, hem de batıdan batan güneşin ışığını alan, güneşin doğumundan batımına kadar ışık gören yerler. Bunu köylü daha iyi anlar yalınız. Kuzeyde olan tarladan güneyde olan tarla iyidir. Güneyde olan tarlanın da dere içinde olanından şöyle düz, bağrı güneşe açık olan yer iyidir. Rabbe de odur zaten. Yani Rabbim bize sadakayı anlatırken ayrıca ziraat mühendislerimize de ışık saçı veriyor. Kur'an-ı Kerim'imiz bizim hayatımızda karşı karşıya geleceğimiz her olaya... Işık tutar. Yeter ki gönlümüzü ona açtığımız gibi gözümüzü kulağımızı da açalım ve günlük yaşantımızı hayat bilgisi kitabı olarak Kur'an-ı Kerim'imizi bugün neyi nasıl yapayım diye Kur'an-ı Kerim'den en azından bir sayfa okuyalım. Manasını da anlayarak okuyalım. Sonra işimize öyle gidelim. Dinlediniz ve Kulak verdiniz, gönül verdiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.